Elhamdülillah ve salat ve selamu ala Resulillah Bir soruda Bir arkadaş soruyor Diyor ben Avrupa'da yaşıyorum ee, Bu bir ayetle hakkında Avrupalılar Bize e, şey yapıyorlar Diyorlar ki sizin Kur'an'ınızda çetrefil var Allah subhanahu teala Kur'an'da diyor ki Hiçbir meke de giren e, Ka'benin içine giren emniyetli olur Ayette diyor amniyetlidir. yani orada Emin olması lazım yani kim girirse Girsin orada hiçbir zaman Bir şeye uğramaması lazım Bir kötülüğe Ama 1980'de Olay oldu Ka'be'de Bir kısım grup Cahil Müslümanlar İçtihad ettiler Ka'benin içine e, kapıları kapattılar Dediler biz e, İslam devleti kurduk e, Bizim önünde olan birisi Mehdi'dir onu ilan ettiler Meşhur bir hadise Ondan dolayı ondan sonra e, Suud devleti de işte e, Ordu mordu geldi Orada şey oldu e, Camiyi de e, Öldürdüler e, şeyleri O içeri girenleri silah, Onlarda da silahı vardır Vesaire, Kan döküldü ondan sonra Onları bitirdiler işlerini bir de her şey yoluna döndü. Şimdi dur bu olay 1980'de bu olan olaydan bu ayette bize diyorlar sizin Kur'an'ınızda e, yanlışlık var işte çetrefil var birbirini tutmuyor eğer bu Allah deseydi e, emniyetlidir beyt haram amandedir nasıl bu olur? O zaman demek ki Kur'an Allah'tan değil direk yani içinde katar olabilir. Evet bu ayet Arkadaşlar Ali Umran suresinde 96 dir. Allah Subhanahu ve sâle Şöyle buyuruyor İnne evvelel beyti Vud'i alin nasi Lellezî bi bekkete mübareken Ve huden lil alemin İlk ev Al insanlar için Hedef gösterildi, ibadet için Yapıldı Bekke'deki, Bekke, Mekke'nin birkaç tane adı var Bir adı da Bekke mübarek bir evdir ve huden lil için yol göstericidir neye? tevhide tek Allah, tek tevhid, tek ibadet sonra diyor fihi ayatuhun bu Kabe'nin de içinde beytin yani Be mescidil haramın Allah'ın ana evi neredir? Kabe'dir ana mescid, beytullah asas Kabe'dir o bir camiler onun bölümleridir Yer üzerinde Bütün camiler Allah'ın evidir Ama ana Kabe'dir o birisler bölümleridir Fihi ayatun beyinatun Bu mescidil haramda da Ayetler var Allah'tan ee, Allah Teala Bu ayetleri apaçuk ayetleri Mescid-i haramda bırakmış Olardan da birisi Makam-ı İbrahim Hazreti İbrahim'in makamı Makam İbrahim nedir? Makam İbrahim bir taştır. Hazret İbrahim o taşın üzerine çıkıp duvar yükseldiğinde Hazret İsmail de oğlu o taşı veriyor eline. o taşı üstüne koyurlar. Hazret İbrahim'a e, o oğluna ve torunu Muhammed'i Mustafa'ya salat ve selam olsun. Ondan sonra ee, sonra Allah Subhanahu wa Taala buyuruyor diyor ki: "Waman dhalahu kana aminan. Kim Beytil Haram'a girse Emanettedir Yani ona hiçbir şey tokunamaz Madem Beytil Haram'a girdi Emanettir Çin Beytil Haram'a girdi Ne olması lazım Emniyette olması lazım Orası, o, o, o Beytil Haram Öyle emniyettedir ki İslam devletinde Öyle emniyette olur ki ki ee, Resulullah bunu böyle yaptı o da nedir ee, o rejiren artık emniyet tenciri kuşu içinde hiçbir şeyden korkmadan Allah'a ibadet eder ondan sonra Allah-u Teala diyor وَلِ وَلِلَّهِ عَلِ النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Men اِسْتَطَاءَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا insanların üzerine vacip olan Allah'ın evine ziyaretine vahid hac yapmaya gelse وَمَنْ كَفَرَ فَا اِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنِ الْعَلَمِينَ kim de çifretti allah Teala'nın bütün evrene ihtiyacı yoktur. Bu ayette şahit nedir wa de Hallehu Ken Kim Çin beyte girdi o emin olması lazım Emniyette olması lazım. İşte buradan arkadaşın sorusunda ür bize saldırıyorlar. Evet bu zahiren öyle görünüyorsa ama, Kur'an-ı Kerim Arapça dili olduğu için belagatli bir dildir. Yani Kur'an-ı Kerim'i biz nasıl belagatini malden anlamarız? İngilizce tercümesinden anlayamayız. Çünkü Arapça dili e, Arapça dili öyle zengin bir dil ki çok e, tatlı ve zengin bir dildir. Bunu anlamak için edebiyetini bilmemiz lazım. Yani bir Türk, Türkçe olsa bile bir Türk e, edebiyet bilmiyorsa Şiir söyleyebilir mi? İmkan yoktur. Yen bir tane Türk'ün sokak dili Türkçe öğrenmişse sonradan Ondan sonra bir şairin dilinden Anlayabilir mi? Anlayamaz. E şimdi muhalde aynendir. Kur'an-ı Kerim'i anlamazsın. Çünkü burada belagat var işin içinde. Doğrudur. Emniyetli olan Emniyette olur. Ve men dehe lehu kâne Burada Allahu Teala Haber veriyor neye haber veriyor? Çim oracirse beyte emniyetli olması lazım diyor. Bu lazımlık çime dönüyor? Musulmanlara dönüyor. Yani siz beytül mescidül haramı emniyetli hedefiniz mescidül haramı İslam devleti kuralak emniyetli yapmanız lazım. Anlatabildim mi? Mescidül haramı emniyetli yapmamız nedir? lazımdır. Evet. Şimdi diğer ayetlerde de Allah Subhanahu Teala bu belagat gibi şeyler veriyor. Mesela e Bakara suresinde 133'te diyor: "Vel validatu yurzi'na uladehun haulayn Burada vel validatu yurzi'na emir veriyor. Ana e anneler İçi sene çocuklarına emzirmeleri lazım demiyor analar içi sene emzirmeleri burada emirdir vel validatu emir sigası ile geliyor ondan dolayı diğer burada işte bu da budur ve men dehe lehu kâne bu siga da bunun gibidir sonra ne diyor Allah Subhanahu ve teala mücadele 22. ayette Latacidu kavmen yu'minun billahi vel yevmil ahir bilmasin bir toplum Allah'a iman edip bu ahir güne iman ed etmişlerse yuaddun men Allah ve rasuluhu Allah ve resulüne düşman olanları sevmezler velau kanu sevmezler oları ci velau olari ebehum babalar olsa o bnâ'uhum çocukları olsa o ihwanuhum kardeşleri olsa o ashîratuhum aşiretleri olsa hakeza iḍâmetir Burada ne diyor sıhga ne celiyor emir tenceliyor Onun için e, la çelimesi la nahiyye dile jazm il la nahiye, la nahiyye nehiyedicidir o fiilic cins emir Diğer ayette tövbe de ciri mütşedir. Ya eyyühellezine aminu. La tettehidu abâukum ve ikhvanukum evliyâe inis tehabbul kıfru alel-i iman. Ey iman edenler. Babalarınızı, kardeşlerinizi dost edilmeyin eğer çifri tercih ederseler iman üzerine. Onun için e, e, ayette diyor. La tehtedû ala mescidil haram ve aminu ve emminu mescidil haram Sonra ayette ne diyor Allah subhanehu ve teala ee, bir, Şimdi bu da Aynen bunu anladık şimdi Nasıl e, şey oluyor e, Ayetler emir sıfatındadır Sonra mescidil haramda savaş olması kıtal olması Mescidil harama zerel gelmesi bunun bir mahsuru yoktur. Bu, bu burada çıkmıyor ayetten. Çünkü aynen Rabbül Alem'in ne diyor? Bakara onda kuzunda. Walla tuqatilu harami. Mescidil haramın yanında, içinde savaş yapmayın diyor. Hatta yukatil Siz savaşa başlamayın ve yapmayın, savaşçı olmayın. Ama size savaş açtılar size saldırdılar. İ orada olduğunuzda size saldırır fe in okum, size saldırır fakat katiluhum Siz de onlara o zaman saldırın. Cezaul kafirin. Kazalik cezaul kafirin. Bu da kafirlerin cezasıdır. mescid Haram olsa bile mukaddes yerdir. Çok azim bir yerdir ama bize saldırırlarsa orada saldırırız onlara. Onun için ee, Mescid-i Haram'da Kavga çıkmaz, savaş olmaz diye Bu ayetten anlaşılmaması lazım Oraya giren emniyetlidir Bu kimin üzerine sabittir? Müminler İslam devleti kuracaksınız Orayı ne yapacaksınız? Emniyetli yapacaksınız Çünkü o ayetlerde geçiyor diyor وَاَقِيمُ السَّلَاتِ وَاَقِيمُ salat, <الصلاة> Onun için onun için ikamet içinde namaz olur, içinde huzur olur içinde bu kimin mükellefliğidir? İslam devletinin mükellefi. Sonra Bakara 217'de yeselunuke anil şahril harami, kıtalun Soruyorlar senden ey Muhammed, haram aylarında dört tane haram ayı var Arapça aylarda. Bu aylarda olur mu? Kul qitalun fihi kebîrun ve saddun an sabîlillâh ve küfrun o şey, aylarda kıtal Allah yolundan eee geri kalmaktır. Küfürdür, büyük kebîr'edir. vel mescidül ve ihraç ehlehu. Ehlihi منه ekberu Ama bundan daha büyük küfür nedir? Mescidü'l-harâmı Mescid-i Haram'da kıtal yapmak ha ve insanlarını dışarıya çıkartmak, kovmak yani ülkelerinden ki Müslümanları hicret ettiler. O Allah yanında daha büyüktür. Onun için Allah Kur'an-ı Kerim'de ispat ediyor kıtal olacaktır. Olur ama siz başlamayın diyor. Siz ne yapın? Siz Müslümanları emniyete alın. Müslüman devletinde vacip olan bir musulman girdi Kabe'ye, dünyanın unutak en emniyetli, yer üzerinde en emniyetli yeri olacaktır. Bu ayete budur. Ondan dahi hiçbir çetrefil yoktur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.